Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve Ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bugün Bir cemaati Bir medresesi Bir Ekolu, arkadaş grubu Olmadığı halde 7 yaşında Hafız olmak için bir medreseye girdiği günden beri, tam 7 asırdan beri adı kavga konusu olan bir insanı konuşacağız. 7 yaşlarında hafız olmak için bir medreseye kondu. Hocaları onun zekası üzerine dersler, konuşmalar, oturumlar yapmaya başladılar. 17 yaşında fetva icazeti aldı. 18 yaşında ilk kitabını yazdı. İlk fetvası, ilk kitabı piyasaya bomba gibi düştü. İbn Teymiyye, Takiyüddin İbn Teymiyye. Annesinin verdiği isim Ahmet bin Teymiyye. Onu ailesinin içinde Takiyüddin diye anmışlar. İbn Teymiyye ise artık markadır. Taki Yuddin midir, Ahmet midir, Mehmet midir, önemli değil. İbn-i Teymiye marka. Mesela dedesi de çok saygın bir Hanbeli alemi, büyük alimlerden ama İbn-i Teymiye denince Taki İbn-i Teymiye anlaşılıyor. Marka olarak ailenin ismini kendisine hasretmiş bir insandan söz edeceğiz bugün. Özellikle tekrar vurgulamak istiyorum Ömer bin Hattab radıyallahu anh nasıl tek başına bir adam bir cemaatin başı değil, bir mezhebin başı değil bir medresenin yöneticisi değil, bir grupla beraber hareket etmemiş Müslüman doğmuş, Müslüman olarak ölmüş, siyasetle meşgul olmuş bir insan ama tarihin her döneminde Ömer bin Hattab Müslüman olduğu günden beri tek isim olarak anıldığı gibi İbn Teymiye de bir cemaatin başı olmadığı halde ve özellikle adına kurulmuş bir dernek, vakıf gibi bir ekolün etrafında da yaşamadığı halde İbn Teymiye markadır, isimdir. Ve çok enteresan bir şey daha kardeşler. Sağlığında Devlet tarafından yani İslam devleti tarafından ve onun emsali ya da ondan daha üstün veya ondan daha küçük olan alimler tarafından yoğun bir baskı altına alınmış fikirleri dizginlenmeye çalışılmış birisi olduğu halde onun hakkında en ağır ithamları yapan ulema bile onun bir yönünü muhakkak övmüşlerdir. Ya zühdünü dünya malına tenezzülsüzlüğünü övmüşlerdir ya da ibadetini övmüşlerdir. Bir şeyini muhakkak övmüşlerdir. Onu seven talebeleri hayranları elbette onu zaten övüyorlar. Bir kusuru yok gibi yani masum bir insan gibi onu takdir ediyorlardır. Bunu normal karşılıyoruz. Ama İbn-i Teymiye'yi Sübki denen meşhur şafi alemi e, hakkında kitaplar yazmış. Bu adamın kitabı okunmaz. Bu adam batıl şeyler söylüyor demiş. Sorulduğunda da e, belli yönlerini övmüşler. Düşmanları bile onda övülecek şeyler bulmuşlar. Böyle bir insandan söz ediyoruz. Ancak kardeşler bazı kuralları iyice ikrar ettirmeden beynimize ne İbn Teymi konuşmanın bir yararı var ne de filan alimi filan meşhuru konuşmanın bir yararı var. Bu kurallar aslında insanın konuşulduğu, filan meşhur kimsenin konuşulduğu her toplantının başında bir kere tekrar edilmelidir. Aksi takdirde biz nefislerimizin hoşuna gidecek, bir kısım mümini memnun edecek, bir kısmını da üzecek sözler söylemiş oluruz. Birinci en büyük kural, biz bir kişinin sadece masum olduğuna iman ediyoruz. Masum, günah işlemez insan demek. Bu bir kişidir yeryüzünde. O da Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan önceki peygamberler de şüphesiz o özelliği taşırlar. Muhammed aleyhisselamın dışında ona en yakın olan Ebu Bekir de dahil, Ali, Osman, Ömer de dahil olmak üzere masum yoktur. Bütün Adem oğlu Adem'den gelen herkes hata içinde yaratılmıştır. Peygamberleri de Allah özellikle makamları gereği koruduğu için masumdurlar. Yoksa peygamberler gördükleri bir eğitimden sonra artık hata yapmıyorlar. Hep doğru işler yapıyorlar şeklinde değil. Ruhul Kudüs, Cebrail Aleyhisselam onların sürekli yanında bulunduğu için, melek denetimini aşamadıkları için hata yapmıyorlar. Yaptıkları hata Allah'a ve getirdikleri dine mal olurdu. Onun için Allah onlara hata yaptırmadı. Yoksa onlar da insan çocuğu. Onlar da hata yapar Adem'in çocuklarından, meleklerden değiller. Bu Kur'an İbni Teymiye'yi konuşurken de geçerli. Ebu Hanife'yi konuşurken de geçerli. Halid bin Velid'i konuşurken de geçerli. Masum insan yoktur. Peygamberler hariç. Herkes hatakardır. Hata yapmaya müsaittir. Biz insanların hatalarını onların yok sayılmaları ya da bizden bizim onlardan olup olmayacağımızı belirleyeceğimiz kural olarak görmüyoruz. Hata ile hıyaneti ayırdığımız için. İkinci kuralımız sevgili peygamberimiz de dahil. Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselam da dahil Allah'tan başka hiç kimse Övülürken sınırsız övülmez. Yerilirken de sınırsız yerilmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Meryem'in oğlu İsa'ya yaptığı gibi Hristiyanların beni abartıp durmayın buyuruyor. Allah'ın kulu Muhammed değil. Kulluk standartlarını aştırtmayın bana. Hristiyanların ve önceki peygamberlerin ümmetlerinin Peygamberlerinin mezarlarını ibadethaneye çevirdiği gibi siz benim mezarımı ibadethaneye çevirmeyesiniz. Kulluk ettiğiniz ben değilim. Allah'tır. Demeye gelen ikaz bu. Sevgide ve yermede sınırsızlık bu ümmette yoktur. Ne kadar? Hak ettiği kadar herkes sevilir. Zira fani ebedilik karakterinde övülmez. Hatası önceden tescil edilmiş olan, sonsuz bir yergiye tabi tutulamaz. İman, esasımızdaki inceliklere aykırı şeyler bunlar. Allah Teala, cehennemlik olduklarını söylediği ehli kitabın bile içinde insaflıların olabileceğini söylüyor. Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde alkole bulaşan bir sahabi sahabi alkole bulaşmış. Ashab-ı onu yakalamışlar. Peygamber aleyhisselam efendimizin de muttali olduğu gördüğü bir yerde onu azarlıyorlar. Dövüyorlar. O arada da utanmıyor musun? Ne biçim müslümansın? Sen dinden mi çıktın? Edepsiz filan. işte içkici birine ay yaş birine ne muamele yapılacaksa onu yapıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem dövülen hem de hakaret edilen bu zatın bu karşılaştığı pozisyonu görünce buyuruyor ki durun bakayım. Durun. Niye şeytana yardım ediyorsunuz ki siz? Bu adam Resulullah'ı seven birisi. Hiç mi bu iyiliğini görmüyorsunuz bunun? Adamın alkolüne kafayı taktınız. Adama gavur muamelesi yapıyorsunuz. Alkolü kadar kınayın. Resulullah'ı seven bir mümin kadar da takdir edin bunu. Bu dengedir. Ümmeti Muhammed denge ümmetidir. Ümmetün vasatın bu demek. Denge ümmetiyiz biz. Alkol kadar nefret ederiz, takvası kadar da takdir ederiz. Bir başka kuralımız, çevresinden, yaşadığı asrın şartlarından, etkilenmemiş bir insan dünyada yaşamamış insan olmalıdır. Hem dünya şartlarında yaşamak hem de çağından etkilenmemek mümkün değil. Nasıl Nuh Aleyhisselam'ın çağında yaşayanlar o çağdan etkilendiler. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın çağında yaşayanlar da o çağdan etkilendiler. Ebu Hanife de kendi çağının şu kadar bu kadar kültüründen etkilenen birisidir. Nitekim, nitekim Ahmet bin Hanbel ondan yaklaşık yüz sene sonra gelen biri olarak, hadislerin daha çok yayıldığı bir ortamın Müslümanı olduğu için, o Ebu Hanife'den farklı bir şekilde etkilenmiştir. Onun için bir bir mezhep gibi, öbür öbür mezhep gibi hissedilmektedir. Aslında aynı şeyleri, aynı sesi çıkarıyorlar. Bu da önemli bir kural. İnsan düşünüp tartışırken, i̇bn Teymiye olsun veya başka biri olsun, yaşadığı asrı bilmeden herhangi bir şekilde onun hakkında hüküm vermek zulme düşürebilir insanı. Bir başka husus kardeşler, bu i̇bn Teymiye için de geçerli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Biricik torunları için de, hanımları için de geçerli. Hepimiz için geçerli gerçek. Allah Azze ve Cel her insana bir rol takdir buyurmuştur. Bunun için filan insanı filan köyde yaratmıştır, filan insanı filan zamanda yaratmıştır. Onun o zamanda o köyde yaratılması, aynı karakterde bir insanın başka bir köyde yaratılması... Bunlar hepsi Allah'ın planında taşların bir yere oturması için gerekli şeylerdir. Taşlar yerine otursun diye Allah Ebu Hanife'yi gerektiği zamanda yaratmıştır. Ahmet bin Hanbeli de Ebu Hanifeciliğin çizgi aşmaya başladığı zamanda yaratmıştır. İnsanların gribe yakalandığı zamanda kış zamanında portakal mandalina yaratıyor Allah. İnsanların henüz grip olmadıkları, esnedikleri zamanda, gömlekle dolaştıkları zamanda da karpuz yaratıyor. Meyvelere böyle bir rol gereği Allah, yaza uygun, kışa uygun, bahara uygun yarattığı gibi, İbn Teymiye'yi de gerektiği zamanda, Selahaddin Eyyubi'yi de onun gerektiği zamanda, Fatih Sultan'ı da Bizans'ın en çökmesine yakın zamanda yarattı. Bizans'ın Avrupa'nın en güçlü olduğu zamanında Sultan Fatih yaratılsaydı, Oreller oynamak isteseydi yıldırım beyazıt gibi bir hatıra olarak gelip geçecekti içimizden. Sadece Sultan Fatih'in dev görüntüsü yok ortada. Onu fatihleştirecek ortamı yaratan Allah var ortada. La Bizans birbirine düşmüş. Kuşatılmış surlarına rağmen melekler dişi midir erkek midir diye tartışırken gelen Fatih dev bir fatih oldu. Bizans'ın attığı oku isabet ettirdiği zamanda Gelseydi Fatih, işte 11 yaşında da gelmişti, olmadı, o zamanki gibi olurdu. Yani hepimizi buna, herhangi bir Müslüman, Firavun, herhangi bir kafir de dahil olmak üzere, her insanı, Allah, hatta her keçiyi, her tavuğu, bu yeryüzündeki muhteşem planına, uygun zaman ve zeminde yaratmıştır. Onun için keşke, ya şu Sultan Fatih, şu Fransız Devrimi'nden sonra yaratılsaydı. Eh be Fransızlara meydan okusaydı. Kanuni şuraya 20 sene önce gitseydi Viyana'ya diyemezsin sen. Ne zaman en uygun duysa Viyana'ya gitmesi onu o gün yarattı Allah. Yani 20 sene önce kalıpları yetişmedi. İşte annesi babası geç evlendi onun için Viyana'ya mı gönderdi diyeceksin. Yani dil böyle. Dakikalık bir gecikme yok Allah'ın planında. Ahmet'i yetiştiremedi de Allah Mehmet'i onun yerine koydu. Yok böyle bir şey. Her şey değil Ahmet Mehmet, insanın bir nutre değil, toprak bile olmadığı, Adem Aleyhisselam'ın ses getirmez bir boş e, küp gibi olduğu zamanda bile Allah'ın planı binlerce sene öncesinden hazırdı. Hangi yörede, hangi ağacın yaratılacağı hazır olduğu gibi o da hazırdı. Bu da büyük bir hakikat, bunu unutmuyoruz. Kimi konuşuyorsak kendimizi düşünüyorsak çocuklarımızın üzerinde bir plan varsa çocuklarımızı konuşuyorsak bizden önceki babalarımızın üzerimizdeki hatalarını konuşuyorsak 20 sene önceki taktiklerimizi yanlışlarımızı doğrularımızı konuşuyorsak bu büyük planın parçası olduğumuzu unutmadan konuşuyor olmamız lazım. Ve bir hakikat daha kardeşler o da şudur. Biz ümmeti Muhammed olarak elimizde Kur'an var. Elimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Ölçüsüz ümmet değiliz. Kur'anlı bir ümmetiz. Dolayısıyla insana bakarak Allah'ı tanımayız. İnsana bakarak Hakk'ı tanımayız. Hakka bakarak Allah'ın kitabına bakarak insan tanırız. İbn-i Teyni'ye, Ebu Hanife, Malik bin Enes, Ahmet bin Hanbel, Muhammed bin İdris-i Şafii, iyi adamlar olduğu için, Müslümanlık bizim hoşumuza gitmedi. Onlar, İslam sayesinde, iyi oldukları için biz onları sevdik. Ya da beğenmedik. Biz, ABC insanını, Kur'an'a ayarlarız da, Kur'an'ın süzgeçinden eleğinden geçerse ona iyi deriz. Elekten geçmeyene, Kur'an'ın eleğinden geçmediği için, peygamber hadislerine paralel düşmediği için bir insana kötü diyebiliriz. İyi konuştuğu için, iyi yazdığı için, vakfı serveti büyük olduğu için, kimse iyi olmaz, kimse kötü olmaz, böyle bir şey yoktur. Bu da şunu gösteriyor. İnsan madem hatasızlık, maskesi giyemiyor. Kimse kendi başına iyiliğin örneği, kötülüğün örneği olmuyor. O zaman biz insanları oldukları gibi alırız. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının bıraktığı mirasa uyumları kadar alır, uyumsuzluklarını da alır Aldığımız bir kilo portakala da yaptığımız gibi, kalitesini alıyoruz, kabuğunu atıyoruz, çürüğünü bir kenara atıyoruz. İnsan da böyle. Çok farklı değil portokaldan. Alim olsun. Hatasından söz edilemeyecek alim olmaz. İncelendiğinde ashab-ı kiramın üzerinde bile yığınla hata bulmak mümkündür. Şu mağaradaki iki adamdan birisi olan kişinin bile biz Hadis-i şeriflerde bakıyoruz, peygamberden ikaz aldığını görüyoruz. Ebu Bekir, sen yoksa o adamları küstürecek şeyler mi söyledin? Allah'ın dostlarını mı üzdün Ebu Bekir? Bana denmedi, Ebu Bekir'e dendi. Mağaradaki iki kişiden biri, Kur'an'la tescil edilmiş azametin sahibi. Ama melek değil, masum da değil, doğal, ayıp da değil bunlar büyük muhaddislerden ya da ceh-tadil alimlerinden olan Zehebi'nin bu konuda alimleri Ümmeti Muhammed'in liderlerini değerlendirme konusunda çok önemli tespiti var. siyer Alem Alam isimli kitabında belli yerlerde böyle e, serpiştirmeler yapıyor. Bunlardan bir tanesini diyor ki biz bu ümmetin büyüklerini ilimleri Hizmetleri, zekaları ve hayatlarındaki tatbikatlarına bakarak değerlendiririz. Sehebi diyor. Sonra devam ediyor. Bizim ilminden, ahlakından razı olduğumuz, beğendiğimiz ulemanın doğal olarak ortaya çıkacak hatalarını görmezden geliriz koca alim sana bunu yakıştıramadım, sen de sapıtmışın demeyiz. Ona da insan olarak yanılma hakkı veririz. Onu muhasebe edip şu kadar yıllık hizmetini yok saymayız. Buna rağmen yanlışını da taklit etmeyiz. Ondaki güzellikleri alır, yanlışıyla da onu baş başa bırakırız. Diyor İmam Zehebi Rahmetullahi Aleyh. Bu neyi kasumuzu çıkarıyor bizim. Zeebi gibi bir adam, binlerce alim hakkında olumlu olumsuz kanaatler belirtmiş birisi, kimsenin masumluk karakterinde görülemeyeceğini, görmenin hata olacağını anlatan tespitini bize söylüyor. Kardeşler, İbni Tehmiye'yi konuşacağız. Ama İbni Tehmiye'nin doğumuna kadar olan süreci bir kere daha hatırlamamız lazım. İslam, Garip başladı biliyorsunuz. Bir kişiyle iki kişiyle başladı. Yedinci kişisi çocuk olan bir din olarak başladı. Gariplerin dini sadece 20 yılda zafere ulaştı. Allah lütfetti. Mekke'nin fethiyle beraber gariplik süreci bitti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Vefatından sonra onun ashabı her biri mobil vakıf haline geldiler. Şimdi biz vakıflar kuruyoruz. Müslümanların çocuklarını bize getirmelerini istiyoruz. Dernekler kuruyoruz, inanlar veriyoruz çocuklar bize gelsin diyoruz. Onlar mobil vakıf haline geldiler. Ashabı ı kiramın yürüyerek, yalın ayak, çıplak güreş altında... Allah'a davet için gezdikleri yerler, klimalı bir arabayla bugün gezilecek olsa insana kilolar kaybettirir. Binlerce kilometreyi dolaştılar, Allah'a davet ettiler. Ama gittikleri her yere Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığını yapmak için gittiler. Allah'a iman et, Muhammed'e iman et, namaz kıl cennete gir. Zekat ver cennete gir dediler. Çiçeğe bak bu çiçekler ne kadar güzel. Bu güzel çiçeklerin Rabbine iman et demediler. Kur'an kavanozundan ballar sundular insanlara. Ayet okudular sadece. Çünkü onlar da felsefe ve mantık bilmiyorlardı. Kızıl bir cahillikten geldiler. İlk tek ve son Kur'an öğrendiler. O Kur'an'ın açıklaması olan hadis-i şerifler öğrettiler. Dolayısıyla ashab-ı kiramın eğitimi... Sorun üretmeyen bir eğitim oldu. Yan tesiri olmayan ilaç gibi geldi insanlara bu. Sonra ashab-ı elinde imanla şereflenen yüz binlerce insan. Kimi Hint kültüründen, kimi Yunan kültüründen, kimi Şemanizm'den, kimi filanca eski uygarlıktan etkilenmiş insanlardılar. Onlar gelince ashab-ı kiram gibi... Geçmişlerine ait kültürü sıfırlayıp atamadılar. Bilhassa, bilhassa, Kadesiyeden sonra İslam'la şereflenen İran'dan gelen nesil, Ashab-ı kiramın şirki tekmeleyip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında saf olmadaki berraklığı maalesef gösteremediler. Çok zeki bir millet. Ebu Davud'undan, Müslüm'inden vesaire o büyük muhaddislere, Ebu Hanife'ye kadar pek çok Allah dostu alim de onlardan çıktı. Biraz sonra göreceğimiz bir sürü sıkıntının kaynağı da onlar oldular. Sadece onlar değil. Ashab-ı Kiram'dan sonra gelen nesil beraberinde sorun getirerek geldi. Müslüman, Müslümanlıkta bir sıkıntı yok. Ama sorunlu Müslüman İçinde hala hastalık kalıntıları var. Sağlam yürüyor ama mikrop bünyede dolaşıyor. İlk soğukta grip olup yatağa düşüyor. Böyle bir iman ehli nesil ortaya çıktı. O gelen nesil, yani ashab-ı kiramın eliyle Müslüman olan nesil, 100. yıldan itibaren, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonraki 100. seneden itibaren, İslam'ın içinde ekoller oluşmasına neden oldular. İlk defa imanın esaslarından birisi olan kadere imanla cedelleşilmeye başlandı. Vardır yoktur etsek de olur etmesek de olur tartışmaları başladı. Bu dış güçlerin etkisi ama dışarıdan etki değil. Dış güçlerden intikal edenlerin beraberinde dezenfekte edilmeden getirilmiş sorunlarıydı bunlar. İslam o günlerinde dış güçlerin etkisinde kalacak bir din değil. Müslümanlar dış güç sorunu o zaman yaşamıyorlardı. Neden? Çünkü yüzde yüze yakını kadını ile erkeği ile hepsi şehadete hazır bir ümmete dış güçlerin yapabileceği bir şey yoktur dünyalık birikintisi olanlar dış güçlerden etkilenerek İslam'a zarar verirler veya vermezler. Dış güçler dediğin enayi değil, ölümü göze almış insanlarla nasıl uğraşsın? Yer mükte. Kaç bin kişinin önünde, yediş küsür bin kişinin önünde, beş on bin kişilik bir ordunun şehadete koşuşunu gördükten sonra Roma enayi mi niye bir daha gelsin? Bunun için o zamanki sorun. Mescitlerde üremiş bir sorun oldu. Neydi bu sorun? Kur'an'ın temeline ait şeylerde münazaralar, tartışmalar, görüş belirtmeler ortaya çıktı. Bu ciddi bir felsefe etkisiydi. Felsefe yani eski milletlerin Yunan bilhassa Yunan felsefesinin ciddi bir etkisiydi bu ikinci asrın sonlarına kadar şok edici etkiler yaptı. Ama yine camilerde mescitlerde, meydanlarda bir gözle görülecek sorun değil. Laboratuvarda hissediliyor. Bunu Ebu Hanife anlıyor. İmam Şafii anlıyor ama Müslümanların, imamların, hocaların anlayacağı düzeyde bir sorun değildi bu sorun. Sonra Ebu Lassanele Şari'yi Eşari mezhebinin imamı olan e, zatın himmetiyle Müslümanlar bu soruna karşı kelam ilmini geliştirdiler. Kelam ilmi özellikle dışarıdan gelen mikropları, imani mikropları kırmak için iç temizleme cihazı olarak geliştirildi. Ki buna e, Türkiye'deki yaygın imamlardan olarak bilinen, yani Hanefi mezhebi çevresinde bilinen Maturidi Hazretleri de buna dahil. Sadece o ikisi değil tabi yani 5-10 tane böyle sivrilmiş iz, zat var. Bunlar kendilerini içeriye sızan bu mikrobu yok etmeye inhisar ettirdiler. Ciddi bir şekilde de çalıştılar. Gerçekten de bu mikrobu taşıyanlar barınamadılar. Kitaplarıyla, çalışmalarıyla Toplum bunları dışladı. Çünkü mukavemet gösteren eşariler, matüridiler ve talebeleri çok ihlaslı, çok samimi çalışma yaptılar. 400. yıldan sonra, yani iki asırdan fazla bir zaman bu çalışma ciddi bir şekilde toplumu korudu. Maalesef 4. asırdan sonra korkulan felsefe ne tehlike verecekti ise bunu kelam vermeye başladı. Şimdi felsefe şu açıdan tehlikeliydi. İbni Tehmiye'yi konuşuyorum arkadaşlar. Ama İbni Tehmiye'yi üreten anneyi babayı önce konuşuyoruz. Açı da İbni Tehmiye'yi de anlamayız. İbni Tehmiye'nin dedesini de anlamayız burada biz. Şimdi felsefe 100. yıldan sonra İslam toprağına girince ne zarar verecekti? Allah'a imanı, ahirete imanı sallantıya düşürebilecekti. Bunu yapıyordu nitekim. İşte kadere iman ne gereği var deniyordu. İşte e, cennet mesela mürciye mezhebini ele alalım. O dönemin sıkıntılarından biri. Tıpkı Hristiyanlık'taki gibi mürciye diye bir ekol çıktı. Bunlar büyük de bir ekoller. Yani mescitlerde her yerde konuşuyorlar. Bunlar namaz kılıyorlar. Oruç tutuyorlar. Cihada gidiyorlar. Şehit ama adamların inancı şu. Allah cehennem diyor ama korkutmak için diyor. Yakamaz Allah kimseyi. Yine efendi, beyefendi, hem Rahimin olacaksın, hem nasıl yakacaksın, acır yakamaz. Nereden biliyorsun? Aklım öyle diyor. Bir ekol, bu neye teşvik ediyor? 50 sene sonra nasıl olsa yakmayacak Allah, sonunda bir tövbeyle kurtulurum deyip namazı gevşetiyor, cihadı gevşetiyor. Şeytan 150-200 sene sonrasının planları olarak bunu. Haricilik çıktı, bunun tam hızı. Niye sen hızlı nefes aldın? E, ve apşıracaktın. Niye elini ağzına koymadın? Peygamberin hadisini bilmiyor. hapisi ülkenin ağzına koy. Öldürün lan bunu, bu dini soğutuyor. Bu kadar. Yani ben bunu bir mübareğe alayım. anlatıyorum ama mantık bu. Biri dini toprağa gömüyor nostaljik bir hatıra diye, öbürü de alıp dinden minareler üretiyor. Kesiyor, doğuruyorlar. Kestiklerinden biri de Ali İbni Ebi Talip'e ralıyor, Allah'a antır. Onu da bu mantıkla kestiler. Sen dinden çıktın deyip Ali'ye din uydurdular. Bu, Böyle bu tip ekoller. Bunlar kelam ilminin gücüyle önce dizildi, bir kenara çekildiler. Sonra kelam ilmi kendisi zararlı olmaya başladı. Aynı konular kelam kitaplarının konusu haline geldi. Neden? Çünkü kelam bir düşman cepheyi, bir mikrop ortamını yıkmak için çıkmıştı. Düşmanı çökertti. Çökertince Kendisi tehlikeli olmaya başladı. Bu sefer kelamdan sorun üredi. Bu sorun, 5. asrın ortalarına gelindiğinde, Gazali'nin cihadıyla, İmam Gazali, Hüccetül İslam, İmam Gazali'nin cihadıyla ve büyük cihadıyla, Allah ondan razı olsun, büyük bir darbe yedi. Yani neredeyse, Kur'an'ın yerine kelam kitapları konacaktı. Böyle bir tehlikenin Silaheti zamanında, mesela batinilik mezhebi çıktı. Kelamın ürettiği sorunlardan biri olarak. Tabi her kelamcı böyle batıl biri değil, fasık biri değil ama, ama e, kitlenin mesleği bu bir de Meslek bu yani, sorun üretiyor. Mesela batinilik çıktı, batinilik bütün İslam alemini e, kuşattı. Bunlar özellikle İslam'ın bir gizli yönü var, bir de açık yönü var. Açık yönü dediğin tavaf etmek, namaz en Enayilik dönüp duruyorsunuz Mekke'nin etrafında. E ne yapmamız lazım? Ruhun Allah'ın etrafında dönsün. Nasıl dönecek? Yum gözünü yumdum. İyi düşün düşündüm. Hadi Allah kabul etsin. Haç yaptınız. Gülmeyin arkadaşlar. Şimdi şeytana tapınan insanlar yok mu? Hiçbir sorun kalkmadı yüzünden aslında. İsmi değişti. Şimdi şeytana tapınan var. İneğe tapınan var. İnsanın şehvet organına put edinip tapınan var. Yeryüzü hala karışık. Kıyamete kadar da böyle devam edecek. Bunun adı imtihan. Bu bataklıklardan çıkıp sabah namazına gidenler kurtulacaklar. Bu bataklığın bir tür adı internet tutkunluğudur. Dizi film tutkunluğudur. Bakmayın siz onun modern bir ismi olmasına. İşte bahsettiğim batinliğin bir çeşidi. Şimdi insanlar kalbin temiz olsun demiyorlar mı? batiniliğin bir numaralı sloganıdır bu. Kalbine bak sen. Bunu camideki de söylüyordur. Kilisedeki de söylüyordur. Bu Gazali ile beraber batinilik büyük bir darbe yedi. Ama şöyle bir sorun oldu. Gazali bu vahşiyi yaraladı. Çok ağır yaraladı hem de. Gazali'nin e, beceremediği bir iştah vardı. Gazali 55 yaşında vefat etti, 45 sene kendisi de kelamcı ve felsefeciydi zaten. İçinde yaşadığı sistemin bataklığını içinde gördüğü için Allah'a dönüp istiğfar edip bu felsefe ile savaşmaya başladı. Savaşırken de savaş taktiği olarak daha önce onlardan aldığı F-16'ları kullandı sıkışınca yedek parçayı gene onlardan istedi. Kelam ve felsefeden istedi. Dolayısıyla vahşi yaraladı ama öldüremedi. Gazali'nin vefatı ile beraber bu yaralı topluma daha hızlı saldırmaya başladı. Bu sefer tasavvuf ismini aldı. Batın iyilikte tasavvufun içine sızmalar oldu. Fıkhın içine sızmalar oldu tefsire Kur'an'ı anlamaya sızmalar oldu. Sorun öyle bir Gazali ile falan halledilemeyecek boyutlara ulaştı. Ama Gazali rahmetullahi aleyh çok büyük bir servet bıraktı. Yani onun eserlerinden istifade eden, ihya'sından ondan sonra özellikle Tehafütül Felsefesi var. Felsefenin sapıklıkları diye kitap yazmış. Ama enteresan ee, sonra gelen İbn-i Teymiye ve talebeleri felsefenin sapıklıkları diyenen Gazali'nin yazdığı felsefenin sapıklıkları kitabı için sapıklık türlerinden biri de bu diyor. Çünkü F-16'larla savaşmış, yedek parçaları gene onlardan alıyor ondan dolayı. Yani bu sefer 6. asırdan sonra Kur'an-ı Kerim tıpkı bugünkü gibi tekrar söylüyorum tıpkı bugünkü gibi 500 puan SBS'yi tutturamayan, küçük büyük liselere, kaliteli liselere giremeyecek çocukların işsiz kalmamak için ve ahiretini annenin babanın ahiretini kurtarması için medreselere verildiği duruma düşünmüş. Kur'an değerli değil. Felsefe biliyor mu? Bilmiyorsun. Ne anlarsın sen? İşte İbn Sina'nın da burada büyük farabilerin İbn Sinaların felsefeyi e, din haline getiren. E, büyük isim bunun da var. Bu isimleri tenkit için söylemiyorum. Süreci sadece anlatıyorum. Tarihi anlatıyorum arkadaşlar. Bu isimler hakkında zaten biraz önce kural koyduk. Kimse hakkında kendisi bir beyanda bulunmadıkça, açık aleni bir dalaleti olmadıkça beş kuruş eder etmez diye bir şey söyleme hakkına sahip değiliz. Yedinci asrın e, içine girildiğin yani 601'lerden itibaren tehlike abartıldı. Biraz sonra örneklerini zikredeceğiz. Mesela çok enteresan arkadaşlar. Sadece örneğimiz olsun diye. Ee, Ümmeti Muhammed Firavun'a lanet etti, etti, etti, etti. Geldi Muhiddin İbni Arabi. Dedi ki, Firavun'a niye lanet ediyorsunuz? Allah dostlarından biridir o dedi. Sen ne diyorsun dediler. Ne diyeceğim? Allah odur zaten dedi. E, cevabı hazır. Kur'an demiyor mu? Ben sizin büyük Rabbinizim dedi. Rabb'u kumul ala dedi diyor. Kur'an iyi. Söylüyor onun büyük rapterden biri olduğunu. İnsanlar silahını kapıp bunun üzerine yürümeye geldiler. Bir kısmı da Ebu Talika ehli bir adam. Bir bildiği var. Biz anlamıyoruz bundan. her anlamadığın işe karışma çekildi. Muhittin İbni Arabi büyük bir kuyuya mini bir çakıl taşı attı. Bunu bütün insanlar arasındandır. Konyalı Sadettin Konevi diye birisi de aldı onun bu sözlerinden din ihdas etti. Din ihdas etti. Ortaya şöyle bir sorun çıktı. Kur'an kullanılarak, hadisler kullanılarak, İslam kullanılarak, Yunan felsefesinden din çıkarıldı. Muhittin İbni Arabi Enderüs Avrupa kafalı zaten. Geldi. Avrupa kültürünü o zaman da Avrupa'dan çekmiş Müslümanlar demek ki. Avrupa'dan getirdiği mikropları Müslümanlara taşıdı. İbn-i Teymiye doğduğunda bu sorun Bağdat'ı, Şam'ı, Mısır'ı her yeri kuşatmış durumdaydı. Sadece Anadolu'da yeni kurulmakta olan yeni kurulmakta olan Osmanlı Devleti ve Anadolu'ya sığınmış olan Anadolu Selçuklularında bu yaygın değildi. Ama Selçukluların bir de Bağdat macerası var. Asıl Selçuklu kökenin Bağdat macerası var. Bağdat Selçukluları fitnenin başında zaten. Yani onlar da bu fitneye alet oldular. Sadece Osmanlılar yani Arapça tercüme sorunu ve coğrafi olarak Şam'dan, Bağdat'tan, Mısır'dan çok uzakta oldukları için yani İzniklere, Şamlere mesela böyle bir iletişim imkanı da olmadığı için onlarda hala böyle bu tür akide bu tip sapıklıklardan e, manzara görülmüyor. Şimdi e, hicretin 6. yüzyılı bittiğinde itikat olarak böyle bir sorun ortaya çıkmıştı. Bu, sor bu sorunun beraberinde bir de Haçlı fırtınaları esiyor. Moğollar, Tatarlar da doğudan geliyor. 6. asır, 7. asra intikal ettiğinde İbbi Tehmiye gözünü dünyaya açtığında İslam toprağı bir müceddit bekliyordu. Gazali'nin başlatıp bitiremediği, Ömer bin Abdülaziz'in başlayıp bitirdiği, ümmeti Muhammed'e imanını tazeleyecek, Kur'an ve sünneti bir numara yapacak bir insan bekleniyordu. İnsanın Eğitimi Kur'an üzerinden olmalı. Düşmanın silahını da tanıyor olması lazım. Bir, Hristiyanlık propagandası da ciddi bir şekilde söz konusu. Bir de sapık mezhepler söz konusu. Bu bahsettiğim birkaç örneğini verdiğim mezheplerin sapıklıkları da var. Burada arkadaşlar, e, İslam ülkesinde e, yani halife var... Gerçi i̇bn Teymiye doğduğunda beş yıl önce halifelikte bitmişti. Hulagu'nun orduları Abbansı halifesini bir oturduğu halıya rulo gibi yapıp diçleye atmışlar. Ve hilafeti kaldırmışlardı. Halifesizlik dönemine ait bir çocuk i̇bn Teymiye. Biraz sonra göreceğiz etkilenme nedenlerinden birisi de bu. Ama her halükarda mesela Şam'da daha rahat bir ortam var. Memlukiler Mısır'da rahat bir hayat yaşıyorlar. Fakat... İdarecilerle alimler arasında şöyle bir ilişki var. Şimdi idareciler mesela Mısır'da Mevluki'ler resmen köle adamlar. Türkistan kökenli köle herifler. Mısır'a köle olarak getirilmişler. Sarayda alavara dalavara kral olmuşlar. Kader getirmiş onları yukarı. Herkese bir rol biçmiş ya Allah. Enteresan bir şekilde adamlar... İslam toprağının en önemli parçalarından birini idare ediyorlar. Mısır'ı idare ediyorlar. Şam henüz Moğol istilası görmemiş. Haçlıların baskısı altında ama Şam'da da Memlukilerin temsilcisi olan yöneticiler var. Şimdi bunlar e, halk rızasıyla iktidara gelmiş kimseler değil. Kökleri idarecilikten gelen kimseler değil. Yani hilafet gibi bir müessesiyle altı asır yaşamış bir milletin başına tepeden inmiş bunlar. Her an bunların uzaklaştırılacağını az çok onlar da tahmin ediyorlar. Bu sebeple ulema ile araları çok iyi. Ulema ile aralarının iyi olması ne demek? Alimlerin en üst bürokrat kadar rahat yaşamaları demek. Ne buyurursunuz efendim diye sık sık onlara soruyorlar. Onlar da bir daha da sorulsun ne buyurursunuz diye en hafifinden alıyorlar bu işi. Bir de enteresan bir nokta daha var. Mesela Şam'da bir Maliki müftülüğü var. Bir Hanbeli müftülüğü var. Bugünkü deyimi kullanıyorum. O zaman kadı adı veriliyor. Mahkemelerde ondan sorumlu çünkü. Bir Hanefi var, bir Şafii var. Bu bilinçli bir şekilde idareciler tarafından poplanıyor. Oraya kaliteli bir Hanefi getiriliyor. Buraya Şafii getiriliyor. Dolayısıyla güç dörde bölünmüş olarak... Şam Valisi'nin önünde duruyor. Ben Valiki'yi gidiyor Şafii'ye caiz değil mi diye soruyor. Dördünün de olurunu toplamak zor, dördünün de tepkisini çekmek zor. Bir tanesi yine işi, idare idarei var. Ulema ile siyasetçiler arasındaki bu aldı verdiler ilimde otorite bırakmamış bu sefer. Halbuki i̇bn temiye'nin doğduğu asır yani 6. ve 7. asır ilmin zirvede olduğu asırlardır. Çok büyük alimler yetişmiş ama şakamak alimler değil. Yani bu harife düzeyinde değilse, Şafii düzeyinde değilse bile e, sıradan olmayan alimler yetişmiş fakat ilmin kendisinde heybet yok. Ve Bağdat çökmüş, Bağdat'ın yani hilafet merkezi olan Bağdat çökmüş, Bağdat'la beraber ilimde düşüş oranı da ya da alimlerin heybetinde düşüş oranı da çıkmış. Bu arada işte Allah'ın o büyük ezeli planında ebediyete kadar uygulanacak olan o ezeli planında arkadaşlar Allahu Teala İbn Teymiye'yi gönderiyor. İbn Teymiye Urfa doğumlu. Harran denen yerde doğmuş. 6 yaşındayken o Moğollar Urfa'ya geliyor diye Şam'a kaçmışlar. Dolayısıyla İbnü Teymiye, bu toprakların yani bu şu andaki Anadolu topraklarının çocuğu İbnü Teymiye'nin arkadaşlar dört temel karakteri var. Ortaya çıkarken İbnü Teymiye 10 yaşında, 20 yaşında, 67 yaşında vefat etmiş. Ee, yani o her 10 yaşında dört kelime İbnü Teymiye ile beraber sihirlenmiş: ilim, amel, kılıç, kalem. İbnü Teymiye demek ilim. Amel, kılıç ve kale. Ciddi bir şekilde e, cihatlara katılmış. Valilerin, halifelerin korkup kaçtığı yerlerde onları kılıcıyla kaçamazsın diye cebete tutmuş. En önde savaşmış. Yazı yazıyor, yazısı tesir ediyor. Kılıcını alıyor, millet peşinden gidiyor. Konuştu zaten duramıyorsun. Enteresan bir espri noktası vardır. Tarihte biliyorsunuz. Müslüman olduğu halde en çok katliamı Haccaç İbni Yusuf Es-Sekafi diye birisi yapmış. İşte bildiğiniz gibi ashab-ı kiramdan da öldürdükleri var. Yani 20 bin kişiye yakın insan öldürdüğü mahkeme kararlarıyla. Kendisinin kurup savcı hakim olduğu mahkemelerde 20 bin kişiye yakın insan öldürdüğü söyleniyor ama o kadar büyük değildir 19 bindir. Yani 10 bin değil ama öldür. Çünkü sus mus yapmış bütün İslam alemini. Ne hırsızlık var, ne bir şey var. Sessiz bir İslam alemi çıkarmış. Uzun yıllarda e, Irak bölge varisi olarak iktidarda kalmış. Şimdi çok enteresan bir şekilde e, katliamı ile meşhur, insan öldürmesiyle meşhur meşhur birisi. E, bir gün birisine sormuşlar nasılsın? Elhamdülillah demiş. Haccacın kılıcından kurtuldum. Bana isabet etmedi. İbn-i Teymiye'nin de kaleminden kurtuldum. Ne isteyeyim? Allah'tan demiş. Şimdi birinin kılıcından kurtuldun mu yetiyor sana, birinin de kaleminden kurtuldun mu yetiyor? Yani kılıç gibi bir kalemi var. Biraz sonra eserlerinden örnekler göreceğiz. İnşallah. 1263 yılında, yani Osmanlı'nın şu çadır devletini kuracağı yıllarda, yani Osmanlı'nın devlet olmaya çalıştığı yıllarda, 1263 yılında, 661 yılı yapıyor bu Hicri rakamla. 1263 yılında İbn-i doğmuş. Şimdi kardeşler tekrar İbn-i doğduğu yılların e, siyasi coğrafyasını hatırlayalım. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılları dediğimize göre yıkılmak üzere olan bir Selçuklu var. Demek ki bundan anlayalım. E, yıkılmış Bağdat'ta yıkılmış Hilafet Devleti var önümüzde. Peş peşe gelen ve yakıp yıkan bir Haçlı orduları var. Doğudan da Hulagu'nun orduları. Tatarlar, Moğollar geliyorlar. Artı batınilik içten içe yiyor. Batıninin kökeni de Rafiziler. Yani bu İran diyelim. Ve Selçuklu devleti eriyor. Onun yerine yeni yeni bir devlet kuruluyor. Osmanlı devleti kuruluyor. İbn Teymiyye'nin doğduğu dönem bu dönem. Bunun Türkçesine siyaset yok. Devletin sınırı diye bir şey yok. Hayat güvencesi yok. İmanını fitneden korumak çok zor. İbn Teymiye'de, yani İbn Teymiyye'nin doğduğu toplumda canını kurtarıyorsun Moğollardan, Haçlılar tehlikesi var. Haçlılardan kurtarıyorsun, halifenin adamlarından bir adamsın diye seni yakalıyorlar. Ondan kurtuldun Batınilik, batınilik imanınla oynuyor. Filan batıl mezhep gelip imanını sallıyor. Böyle bir dönemde İbn-i Teymiye doğdu. Şimdi arkadaşlar e, İbn-i Teymiye mezhepsiz bildiğiniz gibi. Hani biraz da halk çok konuşuyor. i̇bn Teymiye büyük mezhepsiz hem de. Çok büyük mezhep. Bu dönemde İslam adına mezhep mi var ki i̇bn Teymiye mezhebi olsun? Din gidiyor. Kabe'nin etrafında dönmeyi saflık olarak görüyor insanlar. Nerede hanefilik? Nerede hambelilik o zaman? Nerede şafilik? Madem mezhep gerekiyordu, o, o anlamda şimdi iplik mezhepsiz diyenlerin anlamında o mezhepsizler bu batiniyle cevap verselerdi madem mezhep kurtarıyordu insanı. Arkadaşlar bir insanın e, yani tansiyonu var, doktor ona bir ilaç veriyor. Ayağı ağrınca da o tansiyonu tansiyon ilacından yiyor. Kolu kırılıyor, tansiyon ilacından yiyor ve bu yani her zamanın değişik bir rolü var. Her rol için Allah bir kulunu yaratmış diye bir söz söyledik. İbn e Yemiyen'in zamanında mezhep diye bir sorun yok, iman diye bir sorun var, din gidiyor. Bir kere daha yeryüzü böyle bir fitne yaşadı, İmam Rabbani Ahmed Farukus Serhendi gönderdi Allah. Benzer fitnelerin kopyası. Aynı şekilde Said Nürsin'in çıktığı yıllarda benzer yıllardır. Yani İbn-i Teymiye biraz sonra göreceğiz mezhepsiz değil. İftira büyük bir iftira bu. Sebeplerini de konuşacağız bu iftiranın. Ama özellikle mesele iman meselesine düşmüş. Namus meselesine düşmüş. Kimsenin mezheflerdeki fıkır kitaplarına bakacak hali yok. Bir olay var mesela İbn-i Teymiye'nin de bulunduğu bir yerde kadıya gelip birisi diyor ki dar bir durumdayım. Allah'ın hükmü nedir ona göre hareket edeceğim diye bir soru soruyor. O da diyor ki İmam Züfer'e göre bunu yapman caizdir diyor. İbn Teymi biraz önce dedik ki sözün fena bir adam ayağa kalkmış. Kadı Bey, Kadı Bey demiş. Sana Allah soruyor. Allah'tan soruyor. Sen Züfer diyorsun. Allah'ın adı ne zamandan beri Züfer oldu diyor. Şimdi bu mezhepsizlik tepkisi olarak görülüyor değil kardeşim. Aram sana Allah beni hesaba çeker mi kıyamet günü diyor. Sen züferin içtihadına göre çekmez desen doğruydu bu. Sen züferi çıkarıyorsun adamın karşısına. O da tepkisini gösteriyor. Ne zamandan beri Allah'ın adı züfer oldu diyor. Bakış tarzı önemli tabi. Kardeşler İbni Teymiye çok erken yaşlarda zekasının bereketini gördü. Ama Bülbül'ün çektiği dilinlenmiş ya i̇bn Teymi 67 sene yaşadı. Son 34 senesinde 7 defa hapsedilmiş. Kalelerde hapsedilmiş. Hapse girerken ki en büyük baskı da yanına kalem kağıt almayacaksın demişler. Kalem kağıdı yasak. Ne yapmış arkadaşlar? Talebek almış yanına ziyaretçi kılığında. Talebelerin elbisesine gömleklerine yazmış kitaplarına. Adamda kafa var. Başka türlü sorunu çözmüş. Evlenmemiş bir Müslüman. Tabi tam evlilik çağında kendini cihadın ortasında bulmuş, evlenememiş. Bu evlenmemek sünnete aykırı bir tutum ama evlenmeyen tek alim bu değil. Meşhur muhaddis darimi de bekardır. Meşhur müfessir taberi de bekardır. Nebevi de bekardır. Bunların evlilikleri büyük ihtimalle kitaplarla falan olmuş olabilir. Arkadaşlar İbni Teymiye'ye giriş yapalım i̇bn Teymiye, Arapça'da deha bir adam. Sanki Arapçayı o kurmuş, yazmış gibi bir adam. Ama çok iyi İbranice biliyor. Çok iyi Latince biliyor, çok iyi Türkçe biliyor. Hakim Devlet Selçuklu diye Türkçe öğrenmiş. Yunan felsefesine cevap vereceğim diye Latince öğrenmiş. Ehli kitabın sapıklıklarını bizzat Tevrat'ın asıl ushalarından çözmek için de İbranice öğrenmiş. Bu tabi onun Arapçasını zayıflatmamış. İlk yetişmesi Kur'an üzerinde. 7 yaşlarında hafız olmuş. 17 yaşına kadar Sahih-i Bukhari, Sahih-i Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbni Mace, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i, dar Kutni'nin Sünen'i ve Tabarani'nin mucam Kebirini ezberlemiş. Ben şimdi tahminen söyleyeyim yani bunların her birini ortalama beş cilt kitabı kabul etseniz tabarağınki otuz cilt. Nasıl sayacağız bu ortalamayı nasıl bulacağız? Yani bunlar yaklaşık altmış 70 cilt içinde yüz bine yakın hadis bulunan kitaplardır. Bu yüz bin hadisin içinde de hiç değilse üç yüz dört yüz bin tane isim vardır. Bu isimler böyle alfabetik içine gelmiş. Bu on yedi yaşındayken İbn-i bir tür bilgisayar gibi bir kafaya sahip olduğunu gösteriyor. Niye Allah ne zaman ne lazımsa onu gönderecek ya İbranice'yi çay içer gibi öğrenecek Latince'yi de kahve içer gibi öğrenecek zeki kul yaratmış Allah Teala Yedi yıl Yunanistan'da kaldı Yedi yıl e, Şurada kalacaksın şu dili böyle Dil öğrendin dil bittikten sonra ömrün bitti zaten gitti, yapacağın iş de bitti Yedi gün sekiz günde dil öğrenmiş adamlar Yani İbn-i bunun tek örneği değil Arkadaşlar i̇bn Teymiyenin 67 yıllık hayatında dört kalem var. Yani dört işe imza atmış. Birincisi yaşadığı zamanın alimlerinin aksine 21 yaşında siyaset kitabını yazmış. İslah-ı Râ'i rahi ve Râ'iyye diye kitap yazmış. Yani yöneticinin ve yönetilenin düzeltilmesi diye kitap yazmış. Siyasete erken yaşlarda müdahale etmiş. Bu ömrünün sonuna kadar devam etmiş. Mesela e, Moğol tehdidine karşı gafil gezen Mısırlı Memlukileri ikaz etmek için kalkmış Mısır'a gitmiş. Allah'tan korkun niye cihat orduları hazırlamıyorsun demiş. Hapsetmişler iki sene. Sen böyle nasıl konuşursun kralımızda diye. Orada ilk hapis hayatı. Mısır'daki ilk hapis hayatı öyle başlamış. İkinci olarak İbn-i Teymiye e, toplumun yeniden nebevi kılık alması için bid'atların kökten kaldırılması gerektiğini düşünmüş. Bu da bid'atlerle savaş diye bir başlık açmış. Bunun için pek çok alimin hatta onun talebelerinin bile yani çok üzerine düşmedikleri hafiften aldıkları pek çok bid'at İbn-i Teymiye'ye göre ölümcül suç. Biraz sonra konuşacağız inşallah. Bu da onun çok tepki görmesine neden. Hatta ve hatta ileri gittiği de olmuş. Şimdi onun gibi bir adamı ben tenkit ediyorum işte. Ahir zamanda bu. Yani çok da ileri gitmiş. Mesela mezarlara gidip görüyor, Şam'da görüyor ki, Rafizi'nin biri gidip Medine'de para harcayacak yerde, Şam'da Ehli Beyt'ten birinin kabrini ziyaret ederim diyor. Bu sözü ne diyeceksiniz siz? Adam resmen kimle kimi kıyas ediyor. Normal bir türbe ziyaretini din olarak görüyor sana Bu da tutmuş. Resulullahın kabri dahil kabir ziyareti bidattır demiş. Yani bir taşa bin taşla cevap vermiş. Bunun içinde bir hapis yapmış tabi. Bunun içinde mi? 7 defa hapis hayatı. 30 yıldan 30 küsür yılda 7 defa hapis yapmış. Üçüncü olarak da arkadaşlar... Yahudi ve Hristiyanlarla ciddi savaşı var. Çok ciddi ama savaşı var. Dördüncüsü de batiniyilik ve rafizilik. Yani bugünkü anlamlarda söylememek için özellikle bu isimleri kullandım. Şiilik kökenli diyeyim ama Şiilik değil. Şiilik şimdi başka bir kalıpta. Rafizilik ve batiniyilik Şiilikten üretmiş üremiş üç gruplar, aşırı gruplar bunlara karşı ilk defa ordu kurulup savaşılması planını yapan İbn-i Teymiye'dir. Devlet adamlarını ikna etmiş, bunları dağlarda kuşatıp, vaazar etmiş, iman etmenlerini öldürttürmüş. Yani hiç siyasetle ilgisi yok ama dili ve kalemi sayesinde ordular bunun emrine girebiliyor. Böyle bir yeteneği var. İbn-i dört şey. Bir, siyasetle ilgilenmek. Ki o zamanın alimleri, efendim diyen alimler, siyasetçiler efendim diyorlar. Bu Nasır din isimli e, vali bunu çağırıyor, huzuruna diyor ki, İbli teymi ediyor. Duyuyorum ki sen iktidarı ele geçirme planları yapıyormuşsun. Bunun için böyle şu bidattır, bu bidattır diyormuşsun. Diyor. O da diyor ki, sen beni herhalde tanımıyorsun diyor. O zamanki en büyük ordu Moğol ordusu biliyorsunuz. Çil sürüsü gibi dolaşıyorlar. Gittikleri yer onların oluyor. Bana bak demiş. Değil senin şu koltuğun. Hulakunun koltuğu bile iki kuruş etmez gözümde demiş. Sana göre put olduğu için bu puta tapanacağımı zannediyorsun sen demiş. Sen doğru söylüyorsun demiş. Kovmuş onun huzurundan. Biliyor çünkü. Siyasete ilgisi var ama üstten bakarak ilgi. Siyaset üstü siyasetçi durmuş. İkincisi bid'atlarla çok ciddi mücadelesi var. Çok ama dosunu bazen kaçırdığı denebilecek düzeyde ilgisi var. Üçüncü olarak da Hristiyan ve Yahudilere karşı bir cephe açmış. Bundan da ayrıntılar konuşacağız inşallah. Ve dördüncü olarak da Şiilikten kopup riske hale gelmiş olan e, gruplara karşı büyük yatırım var. Arkadaşlar, 7 asırdır üzerinde kavga yapılan adam haline getirin şeyleri özetleyebilir. Bir- İhlaslı bir adam. Dünya ile ilgisi yok adamın. İhlaslı ve sözü senet olan adam. 20 yaşında söylediğini 30 yaşında da söylüyor. Hapse girerken ne söylüyorduysa çıkınca da söylüyor. Şartlara ve zamana göre konuşmuyor. Bunu da herkes adı gibi biliyor. Zaten i̇bn Teymi esnek bir tip olsaydı etkisi uzun yıllar sürmezdi. İki, Normların çok üstünde zeki bir adam. Bir şeyi iki defa duymuyor. Not tutmuyor. Gözünün gördüğünü ezberliyor, kulağının duyduğunu ezberliyor. Zekası çok ileri. Üçüncüsü, cihadı teşvik ediyor, kendisi de cihad ediyor. Boğullara karşı cihad etmiş, Haçlılara karşı cihad etmiş, iç isyanlarda cihadı, cihad ediyor. Ve bir başka özelliği i̇bn Teymiye Zahid bir adam. Mala mülkte gözü yok. Babasından mal kaldığı halde onu talebelerine burs olarak dağıtmış. Ve bir başka özelliği maalesef bu özelliği başının belası çok sert. Merhametli ama çok sert. Mesela şimdi e, diyelim ki bir, ö, gerçek olarak söyleyeyim, Örnek anlaşılsın diye söylüyorum. Birisinin abdesti hızlı aldığını görüyor. Normalde bir çocuğa nasıl söylenir bu? Böyle abdest aykırı denir. Büyük yaparsa bunu bu sünnete ters denir. Bunu İbni Teymiye söyleyecekse eğer şu şekilde söylüyordur. Sen sen ey ateşten başkasının o derisini yıkamayacağı adam sen cehennemde mi abdest oluyorsun? Ne yapıyorsun sen? Bu yaptığın Resulullah'ın sünnetine ters değil mi? Hırsiyanla farkın ne senin? En adil söyleyeceği sözler budur. Çünkü İbni Teymiye'nin Sünnete aykırı bir şeye tahammül etmesini beklemek mümkün değil. Deli, sünnet delisi. sünnetle de delirmiş. Peygamber sevdası. Neredeyse peygamberde bile kusur bulacak hale getirmiş onu. Böyle, yani yubalahayla bunu söylüyorum. Bu tarzda şiddetli biri. Ağzı sert, eli sert. Biraz sonra tekrar gelecek için, biraz sonra havale ediyorum. Sıkışınca vakit bitti diyebilmek için tabii minhac Sünnesi var, Şiilere karşı yazdığı, Hz. Ali'nin Ebu Bekir'den önce halife olması gerektiğini, Ebu Bekir'in yolsuz biri olduğunu, Ömer'in yolsuzluklarla iktidarını ayakta tuttuğunu anlatan meşhur Minacül ül Kerame isimli bir kitaba karşı yazdığı minhac Sünnesi var. Yani orada bir Şii anlatırken, ya Firavun'u anlatıyordur, ya Ahmân'ı anlatıyordur zannedersin. Yani çok enteresan, sert bir bu var. Ee, ama arkadaşlar öbür türlü de ses getiremezdi şüphesiz. Herkesi Allah e, planına göre zamanında yaratmış. Yumuşak bir adam şam'da kaybolur giderdi. İbn Teymiyye arkadaşlar, Ebu Hanife'de, Ahmed bin Hanbel'de, Ebu Yusuf'ta, İmam Süfer'de ictihad için hangi şartlar gerekiyorsa i̇bn o şartlara sahip bir müştehittir. Bunu düşmanları da böyle kabul Şimdi bunu benim başka fırkalardan olduğumu anlatmak için belge olarak bu sözümü kullanılacak ama ben haned Mezhebi'nin büyüklerinden onu görenlerin e, sözlerini belge olarak kullan. Müştehittir diyorlar. Müştehit hata etmez birisi değil ki. Onun müştehit olduğunu söylemek, masum olduğunu söylemek, iştihad etti, iştihadlarında yanlışlar vardı. Ayrı bir konu. Ama müştehittir. Onun İmam Züfer'den aşağı kalır bir yönü yoktur. Eğer, eğer Kur'an sadece mezheplerden birisinin kitabı ve diğerlerinin de o kitaba bakma hakkı yoksa ona bir diyeceğim yok tabi. Kur'an Ümmeti Muhammed'in kitabıysa Ebu Hanife kadar İmam Şafi'de ondan istifade etmiştir. O da müştehittir. Zaten onlar biz müştehitiz demediler hiçbir zaman. Sonraki nesiller müştehit olduklarını anlatan İbn Teymiye de aynı şekilde müştehittir. Zira Yaşarken Şeyhul İslam diye adlandırılan tek alim İbn-i Hayatında Şeyhul İslam ünvanı verilmiş ona. Bizde verilmiş bir ünvan ama resmi ünvan olarak. Resmi ünvan olarak kadronun adı Şeyhul İslamlık kadrosu. Oraya oturmuş hak ediyor, öğretiyor. 60 yaşına geldiğinde onu hapse atanlar tarafından Şeyhul İslam olarak tutanaklar tutuluyor takıyı gittiğin ibni, i̇bn-i Teymiye demiyorlar da Şeyhülislam takıyı günü İbn-i Teymiye atılmıştır hafiseye. Tutarak tutuyoruz. Abi, tutuyorlar. Bir başka e, özellik İbn-i Teymiye'de bütün şiddetli e, sert ağzına mantığına kalemine rağmen ümmetin ashabına ashaba, ve dört büyük imama karşı ağzından bal akan birisidir. Ne bu Hanife'ye ne Şafii'ye ne Malik'e toz kondurtmaz. Ahmet bin Hambel'in mezhebinden yetişmiş birisidir. Ahmet bin Hanbel'in iştihatlarının çoğuna muhalefet etmiştir. Kendi iştihat etmiştir. Ahmet bin Hanbel'e toz kondurtturmaz ama. Yani kaba saba biri değil. Şiddetli biri. Ve haksız biri değil. Bir başka özelliği kardeşler. i̇bn Teymiye sabır abidesi bir adam. İşkenceler, açlıklar, sefaletler hiçbir şekilde i̇bn Teymiye yıldırmamış. İbadetine çok düşkün birisi. İbadet ehli. Bu düşkünlüklerini de e, talebelerinden öğreniyoruz. Sabrını, sebatını, ibadetini gösteren enteresan bir tespit var. Asaf isimli birisi Hristiyan, Şam'da yaşıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sövmüş. Dört mezhebe göre Peygamber aleyhisselama sövmenin cezası ölümdür. Bu bunu anlayınca gitmiş valinin akrabalarından birine sığınmış. O da kendisine sığınan birini teslim etmeyi yakıştıramamış onuruna. alavara dalavara e, bu adamı saklamış. E bir Asaf denen bakkal geldi peygambere söyledi deyince bu hemen valiye çıkmış. Sen Müslüman mısın demiş Müslümanım demiş. Ne biçim soru bu. Senin iman ettiğin peygamberine söylüyor ve senin akrabaların bunu kolluyor. Bunu çıkaracaksın meydana. Ya kolluyoruz işte şartları kolluyoruz hemen aşırı gitme abi filan. Klasik siyasetçi tavırlar hemen. Bu çıkmış camileri tek tek dolaşmış. Niye namaz kılıyorsunuz burada demiş. peygambere sövülüyor. Sizin vergilerinize de korunuyor adam sonra demiş. Bakmışlar ki bu iş olacak gibi değil hapsetmişler bunu. O da hapishanede. Es-sârimul meslûl fî şâetimî diye büyük bir kitap yazmış. Şarkı 500 sayfa hacimli bir kitaptır. Ümmeti Muhammed'in İlk gününden o güne kadar Resulullah'a sövmenin hükmüyle ilgili verilmiş fetvalarını toplamış orada. Kütüphanesiyle beraber hapishaneye gittiği için tabi. Ya da CD'sini götürmüştür kütüphaneye. Halbuki yani hem kütüphane kütüphanede "Kalen yok, bir şey yok. Kafa kütüphane ama. Gitti yere kafa olarak gidiyor." Orada talebeleri yani ya da hapishanedeyken zev talebe edindikleri ya işte zamanla o adamın cezası verilirdi filan işte. Aşırı gitmeseydin gibi e, diyorlar. Seyyid Kutub Rahmetullahi Aleyh diyor ki bir mücahidin başına gelecek en büyük bela kafirlerden darbe yiyince akrabalarının arkadaşlarına ona sen de aşırı gittin demesidir diyor. Bunu duymak kafirin kurşunundan daha kötü daha ağır diyor. Rahmetullahi Aleyh. Orada arkadaşları böyle ya işte sen de çok riskli sözler söylüyorsun deyince e, Mecmu'l-Fetava isimli e, bir 34 düştük fetvalar kitabı var onun. Orada e, cevap şimdi. Bu soru cevap veriyor ki, ben neden korkayım ki diyor. Bu hapishanede öldürülecek olsam Allah'ın izniyle şehit olurum. Ve kıyamet gününe kadar müminler bana rahmet okurlar peygamberlerini savunduğum için. Ve beni öldüren herkes de meleklerin lanetini uğrar. Eğer bu hapiste sürekli kalırsam ben bunun şükrünü nasıl yaparım çok rahat ibadet ediyorum burada diyor. Ben geri kalan bahçem, medresem, malım, mülküm, dükkanım yok ki onlardan koptuğum için ağlayayım. Ama siz buraya girerken anahtarlarını yanına alamadığınız dükkanlarınızdan, evlerinizden korkuyorsunuz. Siz ağlayın beni merak etmeyin diyor. Bu kafadaki bir adama yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Yine oradan İbn-i Kayyim el-Cevzi'yi onun yakın talebelerinden biri. O ona üstadım bunaldınız mı diyor. Falan böyle bir soru soruyor. O da cevap verip diyor ki. Yavrum diyor. Düşmanımın bana yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ben göğsümde cennetimi gezdiriyorum. Gittiğim yere cennetim benimle geliyor. Ben ona gitmiyorum diyor. Ben ölürsem şehit olurum. Hapsedileri kalırsam Rabbimle halvet hali olur. Yani baş başa kalırım. Bir teheccüd namazı gibi kabul ediyor hapishanede kalmayı. Kimse yok sessizce Rabbimle baş başa. Bu Şam'dan sürülürsem bu sefer de seyahat etmiş olurum diyor. Nitekim de Mısır'dan Şam'a kadar sürülüyor. İlk İbn Teymiye'nin idarecilerle sürtüştüğü ortam bu Asaf As isimli Hristiyan'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövmesi üzerine çıkan ortamdır. Arkadaşlar İbn Teymiye bu hapishanelerde dolaştığı günlerde dört büyük alim yetiştirmiş. Yedi sekiz tane de büyük hadis alimi kadın yetiştirmiş. Talebeler arasında kadınlar da var. Zehebi denen meşhur muhaddis İbni Teymiye'nin çekirdekten yetiştirdiği talebedir. Mizzi denen meşhur bir muhaddis var, İbn Teymiye'nin talebesidir ve meşhur İbn Kesir, tefsiriyle ve tarihiyle meşhur olan İbn Kesir, İbn Teymiye'nin talebesidir ve İbnül Kayyim, İbn Teymiye'nin en değerli, onun mirasını en iyi taşıyan talebelerinden biridir. Arkadaşlar iki sorunun cevabını vererek İbn Teymiye'yi konuşmaya devam edelim. Birincisi Vahhabilikle İbn Teymiye'nin ne bağlantısı? İkincisi de selefilikle İbn-i Teymiye'nin ne bağlantısı var? Arkadaşlar Vahabilik Osmanlı döneminde yani 200 senelik bir maceranın ürünüdür. Suriye'de yaşayan Muhammed İbn-i isimli Necid asıllı akrabaları filan Necidli olan birisi Osmanlı'ya karşı yürüteceği harekette en iyi desteği dinden alacağını bilerek yola çıktı. Osmanlı hilafetine karşı oluşturulacak bir sistem. Daha sonra bunu İngilizler yönettiler. Önce bu ıslah hareketi olarak çıktı. Şimdi Ahmet bin Hanbel'i örnek alsa, Ahmet bin Hanbel kendisini döven, kırbaçlayan, halifeye hakkını helal eden ve onu mahkemeye bile vermeyen bir adam. Böyle bir Ahmet Kendisi Hanbeli. Ama Ahmet bin Hanbeli örnek alsa istinad edeceği, dayanacağı bir tutum yok Ahmet bin Hanbel'de. Ebu Hanifi'yi alamaz, Malik'i alamaz, Şafii'yi alamaz. Ebu Hanife, kendisi o da kırbaçlanarak hapishanede öldü. İmam Malik kırbaçlandı, siyasetçilerle direkt sürtüşmeye girmedi. İmam Şafii Yemen'den zor kendisini kurtardı, canını kurtardı, kaçtı. Bunun ideal alabileceği bir örnek ya da arkasına sığınacağı İbn-i Onun için İbn-i sonraki bütün ıslah hareketleri, kıyamlar bir tür İbn-i Teymiye'cidirler. İbn-i Teymiye'cilikleri İbn-i daha iyi kullanabilecekleri bir malzeme olmadığındandır. Ama Muhammed bin Abdülvehhab bu yatırımı yapınca dünyanın en büyük petrollerinin üstündeki devletin sahibi oldu. İbn Teymiye ise açlıktan öldü gitti. Nasıl İbn Teymiyeçi bunu anlamıyorum tabii. Sadece İbn Teymiyenin kitaplarını basıp o petrolden rızık olarak insanlara hediye ettiler o kitapları. İbn Teymiyeyi 20. Asırda vahabiliğin esası olarak görmek e, akıllı bir tutum olmaz. Ama İbn Teymiyeyi vahabiler ne kadar kullandılar, hala kullanıyorlar. Çünkü dediğim gibi Ebu Yusuf'u kullanamazsın. Seyyid Kutup'u da kullanamazsın. Çünkü Seyyid Kutup aslında Seyyid Kutup işlerine gelir. Seyyid Kutup'ta da de, Seyyid Kutup da İbn Teymiyye'den etkilenmiş biri. Seyyid Kutup mesela nerede bir adam hareketliyse İbn Teymiye'den etkilenmiştir o. Etkilenmemesi çok zor. Çünkü İbn Teymiye, müceddit bir adam. Yani uyuşukluğu kaldırmaya çalışmış bir adam. Kıyamete kadar her uyuşukluktan sonra İbn-i Teymiye insünün gibi gelecektir karşına. Bir ilaç türüdür i̇bn Teymiye. Fikirleriyle ya da onu baz alıp kendin fikir üreteceksin. Fakat i̇bn Teymiye'nin arkadaşlar e, Vahabiliğe benzetilmesi e, bence batıl bir şey. i̇bn Teymiye'nin zühtü ile alakaları yok. i̇bn Teymiye'nin fıkhı ile alakaları yok i̇bn Teymiye'nin cihadı ile alakaları yok. Bir defa İngiltere'nin talimatıyla kurulmuş bir devlet, o devletin altyapısısın sen. Ee, İngiltere'nin haçlı ordularına karşı kılıç kullanmış bir İbn-i Teymiye'nin olamazsın sen. Su Suistimal edersin bu ismi ayrı bir konu. Selefiliğe gelince Selefilik kardeşler, ümmeti Muhammed'in ashab-ı kiram ve tabi'in nesline bağlı olmak demektir. Selef onlar. Selef ashab-ı kiram ve tabi'in neslidir. Bir insan ben ashab-ı kiramın izinden gitmek istiyorum diyor ve samimi bir şekilde bunun için çalışıyorsa selefidir. Eğer buysa selefilik i̇bn Teymiye bal gibi selefidir. Ciddi bir selefidir. Ayıp mıdır ashab-ı kiramı taklit etmek? Hasan Basri'yi sevmek ayıp mıdır onu bilemiyorum. İtirak ve basiret meselesi bu. Ayıp da olabilir yani. Ayıp da olabilir mi? Kardeşler i̇bn Teymiye Selefi mantıklıdır. Bunu kimse inkar edemez. Ancak i̇bn Teymiye bu mantığında partisinin tüzüğüne uygun olmak için meşhur olmak için gibi dertlerle değil. adı ona bu yolu göstermiştir. İnsanlar şu tarikat bu mezhep diye diye bölündü parça parça oldular. Bana Kur'an yeter, bana sünnet yeter e, diyen bir anlayışı vardır. İbni Teymiye eğer bu dili kullanırken yani bu şiddeti gösterirken edebiyat yapmayı bilseydi bugün dört mezhebinde bütün asırlarda hürmetle andığı biri olurdu. Dili çok sert. Hırçın bir dili var. Ee, Ahmet faruk Serhendi yani İmam Rabbani İbni Teymiye ile karşılaştırıldığında yöreleri değişik biri Şamlı biri Hindistanlı. Biri bir sülale, öbürü bir sülaleden geliyor, onun dışında metotları, hareketleri aynı. İbn-i Teymiye de i̇bn Arabi düşmanıdır. Ee, i̇mam Rabbani de i̇bn Arabi düşmanıdır. Tam Türkçesiyle başlarım senin fususul hikeminden. Başlarım diyen bir adamdır Ahmet var. Yani i̇bn Arabi'ye karşı başlarım diyen biri. Futuhat-ı Mekkiye diye kitabı var, i̇bn Arabi'nin. Bana ne senin Mekki kitabından medeni şeriatı getir bana diyor. Adamı Medine'nin dışında görüyor. Şeriat dilinde bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Yani İbn Arabi ile savaştı. Bu savaşı İmam Rabbani de yaptı ama İmam Rabbani tasavvuf terbiyesi görmüş bir insan. Yani mum elinde yansı elim yanıyor demeyen biri. İbn Teymiyye ile İmam Rabbani arasında bir fark yok. İmam Rabbani Hanefi mezhebindendir. İbn Teymiye Hanbeli ekolden gelmiş birisidir ama her halükarda ikisi de müceddid güçte insanlardırlar. Ee, Allah ikisinin de amellerini kabul buyursun. Arkadaşlar İbn Teymiye'ye şimdi ben İbn Teymiye'yi anlattım, övdüm. Yani belki de yerdiğimi de düşünen olur. Ee, ama e, insanlar tek kalıplı bir gözle bakınca kime anlatsan ona itiraz edebiliyorlar zaten. Çok önemli değil. Allah-u ne hangi sözden razı olacağını hangi sözünden hoşlanmayacağını bakmak zorundayız biz. Ama buna rağmen aklımızda olsun. Hanefi ulemasının en büyük muhaddislerinden olan Ayni ve Ali Gülkari İbni Teymi hayranıdırlar. Bu nedenle hadis konusunda Hanefi mezhebinin Yetiştirdiği en büyük iki muhaddis, İmam-ı Azam'dan sonraki nesilde en büyük iki muhaddis Ayni ve Ali Gülkari'dir. Bunlar hadis, tasihi ve tasayifi konusunda güçlü isimler. Bu İbn Teymiye savaşçılığı yapanlar hayatta bunları alimden saymazlar. Bir kusur da bulamıyorlar bunda. Tek kusurları mesela Ali Gülkari diyor ki Allah'ın hiçbir asırda benzerini yaratmadığı bir adamdır diyor takvasına hayranlar, zühdüne hayranlar. Zaten İbn Teymi'ye biraz sonra örnek vereceğim. Üç konudaki görüşleri olmasa İbn Teymi'nin takvasına herkes hayran. Zavallı bülbül dilinden çekmiş ne çektiyse. Mesela Suyuti, İbn Hacer bunlar e, hayranıdırlar. Bunlar da hayranıdır. İbn Hacer hadis ilminde zirve bir insan. Suyuti ümmeti Muhammed'in büyük adamlarından birisi. Arkadaşlar 3 Fıkhi fetvası İbn-i hapse düşürdü. Üçünden de hapse alındı. Üçüncüsünde de hapishanede şehit oldu. Birincisi İbn-i bir insanın üç talak hakkını da birden kullanmasının mümkün olmadığını söylemiş ve dört mezhebe aykırı davranmıştır. Dört mezhebi de yok saymıştır bu konuda. Ee, ama çok enteresan Kur'an'a dayanıp bunu yapmıştır. Dört mezhep de Hazreti Ömer'in iştihadına binen ümmetin maslahatını koruyarak bu iştihadı gösterdiler ki elhak dört mezhebin yaptığı yüzde yüz mübarek bir işti. İbni teymiye e, maslahat muslahat için bir şey yok. Allah'ın şeriatında böyle bir hüküm yok. Yani bir insan üçten dokuza kadar filan boşadım deniyor ya. Otuza kadar bile boşasan bir talak sayıyor bunu. Şimdi İbni teymiye öcü mücü ama Karısını boşayan herkes ibli taymiyecidir arkadaşlar. Hemen öyle bir ibli taymiyecilik çünkü aslında içtihat varmış bu konuda deniyor. Mesela Türkiye'de diyanet işleri müftülükler ibli taymiyeye göre fetva veriyorlar. İbli Teymiye nasıl adam dedin mi de ne dedikleri bildiğimiz bir şey. İkincisi arkadaşlar, talak üzerine yemin yoktur diyor. Bu da nedir? Yani bunlar ibli taymiyeyi öldüren suçlar. Ve ibli taymiyeyi zındık, kafir. Mesela adam kitap yazmış, i̇bn Teymiye Şehhül İslam diyen kafirdir demiş. Kitap yazmış bu konuda eski ulemadan Bunun sebebini bu bahsedeceğim şey. Mesela adam diyor ki karısına sen bir daha abinlerin evine gidersen boş. Buna talak yemini deniyor. Adam vallahi billahi der gibi bunu söylüyor. İşte şunu yaparsa mesela bir daha ben şunu yaparsam karım boş olsun. Boş sözler ama dört mezhebe göre bunun ee, gerçekleşmesi halinde kadın otomatik boşalıyor. Böyle bir fetva var. Dört mezhebin uygulaması bu. Cumhur'un, yani ümmeti Muhammed'in içtihad eden alimlerinin göre. İbn-i bunu da yok saymış. Böyle bir şey olmaz demiş. Üçüncü fetvası da, kabir ziyareti yoktur diye bir fetva vermiş. Yani bunu niye dediğine dair ayrıntılara maalesef giremeyeceğim. Bu söz çıkınca da Şam Kalesi'ne hapsedilmiş. O hapisle beraber de ahirete intikal etmişim. Bu e, konularda daha sonra onlarca kitaplar yazıldı, onlarca doktora tezleri hazırlandı. Yani İbni Teymiye'nin bu sözleri dediğim gibi evirip çevirip söyleseydi başına hiçbir şey gelmeyecekti. Adamda o yetenek yok. Öyle bir düşünmeye, konuşmaya vakti yok zaten. Bir cümlelik cevaplar veriyor, bir cümlelik cevaplar bitiriyor. Kardeşler, İbni Teymiye'yi aslında gönüllerde bugüne kadar taşıyan şey Minha Cüsünne isimli kitabıdır. Tam anlamıyla Nedvi'den özetleyerek söylüyor. Ebul Hasan ennedvi rahmetullahi aleyhin e, ifadeleri kullanıyorum. Çok e, özet olarak ifade edeyim. Şiilerden biri Minhajül kerame ve ma'rifetül imame isimli bir kitap yazmış. Bu kitabın özeti şu. Ali'den önceki halifeler hırsızdırlar, haksızdırlar, gaspçıdırlar. Ashab-ı kiramın ehli beyti sadece Müslümandır, dindendir, gerisi değildir. Yani 120 bin yerden siliyor. Kitabın özelliği bu. İlk 3 halife katlivacı bir insanlar. Bakma böyle durdular. Ve ashab-ı kirama söylemek caizdir. Biz kiram diyoruz tabi. O, o as peygamberin adamlarına diyor. Bunu yazdı. Bu kitap Şam'a ulaştı. Şam'a ulaşınca Nedvi'nin tespitlerini söylüyorum. Nedvi'nin kanaatini söylüyorum. Bu adama cevap verilmemesi halinde ehli sünnet denen kitlenin en fazla 50 yıl sonra yok olacağına karar verilmiş. Ama kitap güçlü bir kitap, dört ciltlik dev bir kitap. Adam susturmuş. Ebu Bekir, Ömer, Osman gitmiş, dinden gitmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Aynı zamanda Ebu Hureydeden, Enes İbn Malikten itibaren de bir sürü sahabi gittiği için, buhari de gitmiş, Müslim de gitmiş. Dolayısıyla din gidiyor 50 sene sonra. İbni Teymi hem hapse atmışlar. Hem de bu kitabı götürüp buna Allah rızası için cevap versene demişler. Çünkü kuyumcu İbni Teymi 6 ayda aynı kitabın hacmi kadar minhacü Sunne En-Nebaviyye diye meşhur kitabını yazmış. Bu kitap arkadaşlar ashab kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti kimdir? Kulefa-i Raşidin kimdir? Ebu Bekir'i Ömer'i Osman Ali'yi niye seviyoruz? Ümmeti Muhammed ashab-ı karşı hangi tavırlar takınmalıdır konusunda kendinden önceki ve kendinden sonraki bütün kaynakların sultanı haline gelmiş. O günden sonra İbni Teymi'nin düşmanları bile bu büyük iyiliğine karşı ya da Allah'ın ona bu kudreti lütfetmesine karşı teslim olmuşlar. Ama İbni Teymi öldükten sonra bu iş anlaşılmış. Hapishanede şehit olmuş çünkü. Arkadaşlar minhac üzerinde durmayı düşünüyordum. Ee, i̇nşallah onun için müstakil bir e, minhac-ı tanıyan, orada kullandığı kavramlar. Yani sataşma sanatı diye bir sanat üretmiş orada. Kendi kendine. Arapçayı dehşet bir şekilde kullanıyor. Yani mesela e, orada Şia'nın e, Hz. Ali'yi göklere çıkarırken bu işi daha önce yapan Hristiyanlardan öğrendiler diyor. Ve bunu ispat ediyor. Yani Hristiyanlar nasıl İsa Aleyhisselamı yerli yersiz yüceltdiler? Yani genel olarak söylüyor bunu. Cümle cümlelerinde de var zaten. Hristiyanlık bu yola nasıl düştü? Şeytan onlara nasıl İsa Aleyhisselamı ilahlaştırdırdı? Aynı taktikleri Hazreti Ali için nasıl kullandıklarını anlatıyor. Ve Şiilerin de bir kısmının hesaba gelmesine sebep olmuş. Ama arkadaşlar bir şeyi anlatmadan geçsem haksızlık olur. Bu kitap çok kötü yankı bulmuş Şiilerde. Bir arkadaşım İran'da uzun zaman bir şirketinden dolayı kaldı. İlim çevrelerinde filan oturdu dedi. Bir enteresan bir şeyle karşılaştım dedi. di Şiiler adak yapacaklar zaman işte oğlum askerden gelirse filan işte biz ne diyoruz mesela koç keseceğim. Onlar derlermiş ya Rabbi filan işim olursa iki tane minhac alıp yakacağım senin rızan için derlermiş. Yani böyle bir esprizi de var mı? Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Yani kitaplarda görmedim bunu ama e, kitabı görünce iki tane yakmakla da bitmeyeceği anlaşılıyor. Yani iki tane de yakma da 10 tane de yaksan bitmez. Çünkü müessir bir kitap. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar kısa başlıklarla İbn Teymiye neden hedef tahtasında kaldı? Hala niye kurtulamadı vallahi Hala niye insanlar vahabilere satacak İbn Teymiye sataşıyorlar. Yani adamın hoşuna gitmeyen fetva verdi İbn-i diyorlar. Neden? Arkadaşlar bunun yaşadığı zamandaki en büyük nedeni İbn-i Teymiye, Resulullah'ın adamı, halk adamı. Camilerden başka sığınağı yok, evi yok, parkı yok. Onunla uğraşanların hepsi resmi din görevlisi hocalar ama. Burada bir fark var. Meryi sistem Haçlıların, Moğolların istilası, batınilerin, rafizlerin istilası altında. O sistemin resmi görevlileri, İbn-i Teymiye düşmanı, ümmetin halinden kanlı gözdeşleri akıtan i̇bn Teymiye kötü adam. Bir, uzatmayacağız. İki, arkadaşlar, dehalığın şartlarından biri çok tenkit görmektir. Sıradan adam, deha olmaz zaten. i̇bn Teymiye, deha bir adam. Yani... Dini kötü diyelim, takvası kötü, aklı çok adamın. Zeki. Yani ezber bildiği kitaplar e, böyle 10 cilt, 20 cilt değil arkadaşlar. Canı sıkılınca kitap ezberliyor adam. Dinlenmek için kitap yazıyor. 500'e yakın kitabının olduğu olduğunu söylüyor İbn Kayyim. Kayıp 150 civarındaki şu anda elimizde var. Hapishanelere falan gidince yanmış, yıkılmış kitaplar, kaybedilmiş. Yani adam yoruldukça kitap yazıyor. O kitaptan yorulunca okuyor 5 on cilt. Bir gecede on cilt kitap okuyor adam. Lambası yok, bir şeysi yok. Güneş ışığında, ay ışığında kitap okuyor. Deha. Deha olmanın bedeli var arkadaşlar. Üçüncü özelliği gerçekten İbli Teymi'ye zamanının alimlerinin belası oldu. Ne güzel basmakalıp ifadelerle caizdir değildir işi bitiriyorlardı. Mesela arkadaşlar çok enteresan. Burada zikretmek istemiyorum. Moğolların, Haçlıların geldiği zamanlarda İbn Haldun da vardı. Ama İbn Haldun'un bir refleksi yok bu olaylara karşı. Sosyolog kafasıyla bunları çözmeye çalışmış. Onun için Avrupalılar İbn Haldun'u çok severler. Yani bu onun tenkidi için söylediğim söz değil. Gerçeği söylemek lazım. Hani onun İbn Teymiye'nin zamanında da nerelere kaçalım? Nasıl kurtulalım Moğollardan? derken İbn Teymiye Nerede karşılayalım bu adamları demiş. Nere kaçalım da nerede karşılayalım arasında çok fark var. Biri kitap yazarak cihad ettiğini düşünmüş, öbürü de akşam yazdık kitabı gündüz de cihad edelim demiş. Başının berası yani çomak sokmuş arı kovanına. Zehirli mehirli bal üretiyormuş bu adamlar çomak sokmuş. Çomak sokunca da arılar bunu sokmuş. Dördüncü özelliği arkadaşlar İbn Teymiye sert dilli bir adam. Yani minhacı sünnesini bugün de böyle teberrüken bir bakayım dedim. <gülüyor> yani biraz hoşlanıyor insan. Böyle kavga gibi okuyorsun kitabı. Yani diyecek ki sonunda bu sünnete aykırıdır. Vay sünnet tanımaz hain. Sen deccal mısın? Nesin diye başlıyor. tearuzul akli vel nakli diye bir kitabı var. Dört ciltlik muhteşem bir şey. Akılla vahiy sürtüşmez. Kitabın Türkçesi bu. Bunu anlatıyor. Akılla vahiy sürtüşmez. Sürtüştüğü zaman ya diyor bu vahiy değildir, mevzu bir hadisi sen esas almışındır. niye aklıma uymuyor diyorsun. Ya da senin aklın sarhoş aklıdır diyor. Ama bunu ben böyle kabaca söylüyorum o ispat ediyor. O kitabının girişine bakıyorsun, normal Besmele Hamdere'den sonra kavga cümleleri başlıyor. Adam, dört duvardan kuşatılmış zamanın adama. Edebiyata vakit yok, şiire vakit yok. Hiç şiirine rastlanmamış mesela. Şiirden anladığı belli, çünkü şairlerden alıntılar yapıyor, şiiri yok adamın. Şiir bir zevk işi. Yani oturup akşam çay, çay içermeyen şiir yazılır. Bunun şiir yazılır, hali yok. Mücahid, müttaki bir adam. Kılıcı gibi de dili var, Allah rahmet eylesin. Beşinci özellik, ana konu arkadaşlar. Muhittin İbn Arabi karşısına almış. Muhittin İbni Arabi kim karşısına aldıysa sürünmüş. Neden sürünmüş? Çünkü Muhittin İbni Arabi kimsenin anlamadığı şeyleri söyleyip gitmiş bu dünyadan. Mustafa Sabri Efendi rahmetullahi aleyh mevkufu l'akil isimli eserin başında diyor ki benim babam tokatta diyor, caminin bahçesinde Muhittin İbni Arabi'nin söylediği sözlerden sadece bir tanesini söylese zındık diye öldürülürdü diyor. Muhittin İbni Arabi söyleyece nasıl takva oldu bu sözler diyor. Nasıl hikmet oldu bunlar. Bu şeytanın tuzağı değil de nedir diyor. Konevi denen zat da gelip bunları felsefeleştirmiş, kökleştirmiş. İnsanlar muamma şeylerin üzerinde hoşlanırlar durmaktan. Zehebi bir kere daha onların nakil yapalım diyor ki Allah'a yemin ederim diyor. Müslümanların hepsi inek çobanı olup Sadece namaz kılacak kadar Fatiha ve iki tane sure bilip, namaz kılacak kadar ilimleri olacak olsa, şu adamın kitaplarını okumalarından daha iyidir bence diyor. Müddin İbni Arabi'nin Fusus-ül Hakem, Fütuhat-ül falan kastederek söylüyor. Neden? Çünkü yani bunlar ümmeti Muhammed'in başına sorun oluşturdu. Yalnız arkadaşlar, burada bir şeyin üstünü ve altını kenarını çizelim. İki türlü tasavvuf var. Bir zaviyelerde, tekkelerde kendini Allah'a vermiş, ibanetle meşgul olan tasavvuf var. i̇bn Teymi bunu öve öve bitiremiyor zaten. Abdülkadir-i Ceylanet edilme ağzından ballar akıyor. Bir de masa başında tasavvuf var. Hallaçla başlayan, Muhyiddin i̇bn Arabi ile resmileşen, Konevi ile sistemleşen, masa başı tasavvuf var. Yani Yunan felsefesini şeriatın özü haline getiren, Felsefeden kaynaklanan tasavvuf var. İbn Teymiye'nin savaştığı tasavvuf bu tasavvuftur. Ama bu ayrımı yapmadan İbn Teymiye'nin tasavvufla, zikirle mücadele ettiğini söylediği zaman insan iftira etmiş olur. Hesabını verir kıyamet günü. İbn Teymiye evet karşısına tasavvufu aldı. Ama masa başında Muhyiddin İbn Arabi'nin yazdığı tasavvufu karşısına aldı. İbn Teymiye Mesela, mezarlara gidip, ''Ey buradaki veli, beni mağfiret et, günahlarımı affet.'' diyenin bulunduğu zamanda yaşamış. ''Müşriktir bunu diyen.'' diyor. Şimdi de fetva budur. Bir insan, bir sahabinin kabrine gidip, işte ''Ey sahabi, falan, affet beni, günahlarımı affet.'' dese bu cümle Allah için söylenir. Fetvasında belki yüz yerde bunu söyleyenin müşrik olduğuna dair fetvası var. Aynı şekilde mesela, ee, onun zamanında, eğer henüz kemale ermediysen, türbe ziyaret etmen, hac etmenden aftaldir diye fetva vermişler. Var mı böyle bir şey, İslam'ın beş esasından birisini, sen filanca alemin kabrine gitmekten daha basit görüyorsun. Bunu diyen, neler diyor bir görseniz, müşrik filan en hafif kelimesi, basıp döşeniyor. Yani İbn-i yaptığı düşmanlığın kökünde bu var. Mesela, şeyhlerin gaybı bileceğine, uluhiyyete ait sırlara vakıf olduklarında, fena fillâh olduğuna inanılmasını şirk görüyor. Yani tesbih çeke çeke, sonunda sen de Allah'ın bildiklerini biliyorsun. Allah'ta kayboluyorsun demek, bu manaya geliyorsa buna da basıp kalayılıyor. Ama nasıl? Bunu cihat olarak, bunu öldürmeyi cihat görüyor. Bunu öldüren gazidir demeye getiriyor. Aynı şekilde beni kurtarırsa şeyhim kurtarır. Allah'ın işi değil bu diye. Allah'tan başkasından yardım görmeyi bu boyutta dua, maddi yardım değil de bu boyutta göreni de müşrik olarak görüyor. Yani İbn-i tasavvufun bir kitlesini karşısına almış. Ama bu bizim şimdi Yunus Emre olarak gördüğümüz veyahut da filan dağda filan tekkede insanlara Kur'an öğreten tasavvuf ve şeyh değil arkadaşlar. İslam alemini gezip görmediyseniz bilemezsiniz. Hala gözlerimle gördüğüm şeyi söylüyorum. İnsanlar e, kıbleyi bırakıp mezardaki sandukaya karşı namaz kıldıklarını gözlerimle görüyorum. Gördüm. Yani buranın kıblesi bu adamdır diyor. Orada adam var mı yok mu belli değil. Gerçekten orada bir yatan var mı? Veli midir, deli midir? Ben değil. Adam gelmiş. Yani böyle bir itikat sıkıntılarına karşı i̇bn Teymiye, müceddit adam imanı, akideyi, ashab-ı kiramın e, düzeyine ve zamanına taşıma mücadelesi yapıyor. Mesela i̇bn Teymiye kazara, senin ashab-ı kiramdan daha değerli birisi olur diye bir cümle ağzından çıktıysa, ya da senin okuduğun kitabın kenarında gördüyse ki bu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan, Ali'den iyidir filanca gitti. Sana ne diyeceğini Allah'tan başkası bilemez. Ashab-ı kirama toz konduran İbn Teymiye'nin girdiği diyara giremez. Ama Ashab-ı kiram da kendilerini böyle görüyorlardı. Peygamber Efendimiz de benim ümmetimin en hayırlısı bu insanlardır diyordu. Ama her halükarda e, İbni Teymiye'nin özellikle Dört Halife'yi diline dolayana karşı affı yok. İbn-i Deymiye, arkadaşlar, e, kısaca özetleyecek olursak, zamanının gereklisi bir adamdı. Şimdi ne kadar uyarlanabilir, bu zamana ne kadar uyarlanabilir bilemiyorum. Ama zamanının gereklisiydi. Her insan gibi, her alim gibi yanlışları da oldu. Hatalar da yaptı. Sahih dediği hadisleri zayıf çıktığı oldu. Bu hadis zayıftır dedi. Hadis sayıyı çıktı. Yanıldı. Ne masumdu, ne melekti. İbn Teymiye gelmiş geçmiş insanlardan birisidir. Zamanındaki rolünü oynadı. Haçlılara karşı ümmeti Muhammed'i şuurlandırdı. Ümmeti Muhammed'e örnek oldu. Biz onun güzelliklerini alıp, mesela Kur'an'a bağlılığını, Sünnete bağlılığını. Ümmeti Muhammed'in Kur'an ve sünnetten kaynaklanan iştihat erbabı yetiştirmesindeki arzularını, ashab-ı kiram sevgisini, ashab-ı kiramın fitnesine bulaşmamayı ve benzeri sözleri İbn-i Teymiye'den alıntılasa, İbn-i bizim için iyi biri olur. Ama İbn-i diye İngilizlerle işbirliği yapmış bir kitleyi görürsen sen, İbn-i Teymiye diye ana baba hukuku tanımayan iki tane serserinin oluşturduğu bir derneği i̇bn Teymiye'ci zannedersen. Yani İbn-i Teymiye'nin kitabı orada var diye mesela filan radikal grup i̇bn Teymiye okuyorlar. Bu i̇bn Teymiye böyle. O filan grup Ramazan'da da mukabele okuyorlardı. Kur'an'ı da mı sileceksin kültürden? Yani İbn-i Teymiye'nin ne suçu an onların okuyorlarsa. i̇bn Teymiye kesinlikle masum değildi. Benim gibi bir adamın bile... Onun emsallerinden yaptığım alıntılarla yanlış olduğunu ya da yerinde olmadığını düşündüğüm sözleri var. Melekkin yani masum böyle bir iddiası yok zaten. Kendisinin kendisini değerlendiren sözleri var. Çok yaygın yani aşağı yukarı 150 cilde yakın kitabı var piyasada. O sözlere bakıyorsun, kendisini ilahlaştırmıyor, abartmıyor. Zavallı bir Allah dostu olarak görüyor dostu olmaya çalışan biri olarak görüyor. Ama düşmanlarına karşı haşin bir adam. Onun düşmanı kim? Haçlı. Berbatlık burada zaten. Haçlılar, Moğollar, Batıniler, Rafiziler, Tasavvuf Erbabı. Bunlar da sünnete ters davrandıkları zaman bunun düşman listesinde. Normalde alimler de tasavvufun, Rafiziliğin, batıniliğin yanlış yönlerine müdahale ederler, ediyorlar nitekim. Mesela biraz önce örnek verdim. Ahmet faruk Serhendi de tasavvufa sataşıyor. Bu böyle şey olur mu? Allah'ın şeriatını takmayan tasavvuf olur mu diye İmam Rabbani söylüyor. Ama söylemekten söylemeye fark olmasından çıkıyor bunlar herhalde. Allah bize de Allah için, din için, şeriat için çalışıp gayret eden şuurlu bir anlayış, idrak Lütfet bir sinin niyaz edilir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ve ala ala alihi